Hayatın pusulası. Hazırlayan ve sunan Esra Tahano verdi.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 bir günden ve yepyeni bir haftadan hayatın pusulasından herkese merhaba ben psikolog Esra Tanrıverdi yaklaşık bir saat boyunca birlikte olacağız bu hafta pusula otizmi gösteriyor ee, otistik çocuklar hakkında konuşacağız bugün ee, ve her zaman olduğu gibi parçamı, bir parçamız var her hafta e, mayve ile açıyoruz biliyorsunuz ki Frank Sinatra'da bu bizim artık programımızın vazgeçilmezlerinden Ve tekrar yine e, radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz için biraz da hatırlatma yapayım. 70'li ve 80'li yıllar programda çalınıyor. Bununla birlikte de e, her hafta değişik psikolojik ve felsefi konulara değiniyorum ben. E, bana ulaşmak isteyenler için tanrıverdi.esram.etyehu.com mail adresim. E, buradan her türlü soru ve sorunlarınızı bana e, sorabilirsiniz. Evet biraz e, başlayalım isterseniz Otis, otizme girelim. E, otistik çocuklardan bahsedelim. Şimdi e, ilk önce tanımını verelim otizmin. Otizm denilince belki çoğumuzun aklına e, Dusty Hoffman'ın başrollerinde oynadığı ve e, otistik bir adamı canlandırdığı Yağmur Adam filmi geliyor. E, yağmur Adam 80'li yılların e, ünlü filmlerinden bir tanesiydi. Hatırlatmak istiyorum bunu. E, yağmur Aramızda Yağmur Adam ve Yağmur çocukları o kadar çok ki e, sayıları her geçen günde artıyor. E, otizm... Sosyal ve iletişim becerilerinin oluşmasını etkileyen bir yaygın gelişimsel bir bozukluk. E, genellikle yaşamın ilk 2 yılında ortaya çıkar. E, otistik çocuklar genelde öğrenme zorluğu çekerler. Otistik çocukların büyük bir kısmında farklı seviyelerde zeka geriliği görülse de zeka seviyeleri e, normalde otistik çocuklarda bulunmakta. Ancak genel zeka seviyeleri ne olursa olsun otistik çocuklar ...çevrelerindeki dünyayı algılamakta ortak bir zorluk çekerler. Ee, ve şöyle devam edelim isterseniz. Otizm üç temel alanda bireyin yaşamını etkiliyor. Ee, bunlar e, bir tanesi sosyal etkileşim, diğeri etki, e, iletişim yani dil gelişimi, bir diğeri de e, sınırlı ilgi. Şimdi otizm tanısı koyulan çocuklar e, her üç alanda değişik derecelerde sorun yaşarlar. Otizm bir hastalık değildir. Bunu sormak isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Üç belirgin semptomu bulunmakta. Sosyal ilişkilerin bozulması, sözel ifade güçlüğü, yaşama ilişkin faaliyetleri olan ilginin minimuma inmesi. Başlangıç, başlangıcı yaşamın ilk 3 yılına rastlıyor ve hayat boyunca dalgalı bir seyir gösteriyor. Ciddi durumlarda çocuk sürekli tekrarlayan bir biçimde kendine zarar verme eğilimine giriyor ve çevresine karşı agresif, sinirli bir tutum sergileyebiliyor. Bu durum en çok erkek çocuklarda görülüyor. Erkek çocukların da kız çocuklarından 3-4 kat daha fazla görülmekte. Kız çocuklarında bozukluğun belirtilerinin daha ağır olduğunu bildiren araştırmalar var ama diğer gelişimsel gerilikler yani motor, mental retardasyon, öğrenme bozukluğu, Süperaktivite, konuşma gecikmesi ve e, konuşmayla ilgili sorunlar erkeklerde daha yaygındır. E, otizmin belirtileri nelerdir diye soracak olursak ama ondan önce bir müzik arası verelim sonra otizmin e, belirtilerinden bahsedelim. Evet arım balım peteğim diyor Nelifer. Çınçam çanam olsa, teşliyim param olsa Her günüm azab olsa, yine seni seveceğim Arım, dalım, eteğim, gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki yine seni seveceğim Arım, dalım, eteğim, gülüm, dalım, çiçeğim Bilsem ki öleceğim, yine seni seveceğim ah, arım, dalım, Ey arı eteyim gülün danım çiçeyim bilsem ki öləcəyim inəfim isəvecəyəm arı balım eteyim gülün danım Bol müzikli ve e, az ama öz konulu programımıza devam ediyoruz hayatın pusulasında. E, bu hafta otistik çocuklar ve otizmi işliyorum ben. E, otizmin belirtileri nelerdir diye az önce sormuştum ve şimdi hemen cevaplayalım. E, otizmin belirtileri ve e, özellikleri farklı düzeylerde görülebilir. E, her bir otistik birey farklı özellikler gösterirse de e, en yaygın belirtiler şunlar olabiliyor. Ne? Öncelikle nesne takıntıları çoktur. E, nesneleri döndürme, onları sıraya dizme, koklama, yalama gibi. E, diğer takıntı ise hareket takıntısı. El çırpma, e, sallanma, sağa sola işte geriye öne. E, koşma, zıplama, dönme gibi e, yinelemeli davranışları uzun sürelerle yaparlar. İlgi takıntıları e, bu da bilgisayarlar, uçak e, kazaları gibi konularla ...aşırı derecede e, ilgilenirler otistik çocuklar. E, düzen takıntıları ise günlük yaşamda e, belli e, rutinleri belli şekillerde yapmak konusunda aşırı ısrarcı olurlar. Örneğin e, okula aynı yoldan gitmek hep aynı tabaktan yemek yemek gibi. E, başkalarının yaptıklarına ilgisiz kalmak, diğer takıntılar, e, diğer çocuklarla iletişimde isteksizlik, uygun olmayan gülmeler... Başka ne sayabiliriz? Efendim işte göz kontağında sınırlılık, acıya karşı duyarsızlık, çevreye ya da kendine yönelik saldırganlık, aşırı hareketsizlik ya da hareketlilik, tehlikeler karşısında duyarsızlık, dil ve konuşma sorunları, gülümseme, sarılma, okşama gibi duygu gösterimlerine karşı duyarsızlık, başka seslenildiğinde duymuyormuş gibi davranmak. Öfke nöbetleri, bazı becerilerde diğer becerilere kıyasla daha ileri ya da geri olmak, bazı duygularda aşırı duyarlılık, örneğin otistiklerin %40'ında belli seslerden rahatsızlık duyulması görülmekte. Çocuğunuzda bu belirtilerin yaklaşık yarısı ya da daha fazlası görülüyorsa mutlaka otizmden şüphelenmeniz gerekmekte. De, e, otizmin tipik özelliklerinden bahsetmek istiyorum biraz da sizlere. E, otistik bir çocuk başkalarına karşı ilgisizdir. Göz temasından kaçınır, e, başkalarıyla kendiliğinden iletişim kurmaz ve isteklerini bir yetişkinin ellerini kullanarak belirtir. Diğer çocuklarla oynamaz, e, sürekli bir konumu e, konu üzerinde konuşur, e, sebepsiz şekilde ağlar, e, güler ve sebepsiz davranışlarda bulunur. Ee, anlamsız sözleri üst üste tekrarlar, nesneleri tutup sürekli döndürmekten hoşlanır, ee, değişikliklerden hoşlanmaz, yaratıcılık gerektiren oyunları oynayamaz, ee, bazıları yaratıcılık gerektirmeyen bazı işleri oldukça hızlı ve iyi yapar. Ee, şimdi anne ve babaların aklına e, şu soru gelebilir, otizmin nedeni nedir? Evet, e, bakalım e, otizmin nedenini size nasıl aktaracağım? Ee, aslında hala tam olarak bilinmemekte otizmin nedeni. Yapılan araştırmalar otistik bozukluğun anne ve babaların kişilik özellikleriyle, e, çocuk yetiştirme biçimleriyle ve ailesel özelliklerle yani etkin köken ya da sosyoekonomik durum gibi ilişkili olmadığını e, araştırmalar göstermiştir. Bazı ailelerde daha sık rastlanması nedeniyle e, genetik olabileceği düşünülmekte ancak henüz geni e, ya da genleri belirlenmiş değil. Nörolojik, beyindeki yapısal ya da işlevsel e, bozukluklardan kaynaklanan bir yetersizlik olduğu kabul edilebiliyor. E, şimdi otizmin tedavisi var mıdır diye bir soru gelebilir. E, otizm yaşam boyu süren bir bozukluktur ve kesin tedavisi henüz e, bulunmamıştır. Hiçbir ilaç yoktur ki e, yani çocuğunuza verin ve e, bu durumdan kurtulsun. Yine de erken tanık olması ve erken tedaviye başlanması otistik çocuğun olumlu yönde gelişmesini ve topluma uyum sağlamasını kolaylaştırabiliyor. E, tedavideki bazı yaklaşımlar şunlar e, otistik çocukların özel eğitim hizmeti alması gerekiyor. Önce bunu altına üstüne basarak söyleyelim. Ayrıca her otistik çocuğun eğitim terapilerine yanıtları farklı olsa da e, konuşma terapisi, uğraş terapisi ve duyu bütünlemesi yaklaşımı gibi farklı eğitimler uygulanabiliyor. Çalışmalar uygun bir eğitimle bütün otistik çocukların gözle görülür bir şekilde e, iyileştirebileceğini göstermiştir. Onlara e, uygun olarak belirlenmiş eğitim programları kullanılarak özel eğitim terapistleri tarafından eğitilerek evde ve dışarıda nasıl davranacağını öğrenebilirler. E, hatta Teşhisi erken konabilmiş bazı otistik çocuklar e, bu özel eğitim ve terapilerle normale yakın yaşayabiliyor. Bu da tabii sevindirici bir haber sizler için. E, efendim otistik çocukların ailelerine neler e, önerebilirim sorusunda. İsterseniz bunu da güzel bir müzikten sonra konuşalım diyorum ben. Selçuk Ural söylüyor dertlerimi zincir yaptım. Düşen akla geçmişimi anlatırlar Her telinde yaşadığım acıların izleri var Söyleyemem mazideki sevgilimin gizlidir Alev alev gibi beni yakan Sevgisiydi Dertləri bir zincir yaptım Birbirine ekliyorum Geleceksin diye bir gün Seni hala bekliyorum Dertləri bir zincir yaptım Birbirine bekliyordum Geleceksin diye bir gün, seni hala bekliyordum. Yafraqlar misali Ömrüm böyle Geçip gitti Sen ne olan Aşkımızda Bilmem neden burada bitti Meğer ne Çok severmişim Ayrılınca Anladım Geri dönmek istedim de Gençlik yatmatın. Gözlerimi simcil yaptın birbirine bekliyorum. Gene diye bir gün Seni bekliyorum. Nəsimi Dertlerimi... Geleceksin diye bir gün, seni hala bekliyorum, seni hala bekliyorum, seni hala bekliyorum. Seni hala bekliyorum. Hayatın pusulası devam ediyor radyo havanda. E, radyolarını yine açan dinleyicilerimiz için bu haftaki konumuzu e, söylemek isterim. Bu hafta otizmi işliyoruz. Otistik çocuklardan bahsediyorum. E, Sebepleri nelerdir? Otizm nasıl bir e, hastalık mıdır değil midir? E, tedavisi nedir? E, sorularının yanıtını biraz önce vermiştim. E, ama tekrar programın sonuna doğru konuyu tekrar toparlayınca e, umuyorum ki sizlere de yardımcı olacaktır bu konu. Bana ulaşmak isterseniz tanrıverdi.esrahit.yahoo.com benim mail adresim. Otistik çocukların ailelerine neler önerilir demiştim biraz önce. Devam edelim. Kendinizi suçlu hissetmeyin çünkü otizm sizin ya da eşinizin suçu değildir. Öncelikle bunu bilelim. Diğer otistik çocukların aileleriyle mutlaka iletişime geçin. Otizme hemen kabul çünkü Çocuğunuzun sizin yardımınıza ihtiyacı var ve üzülerek zaman geçirmeyin ve vakit kaybetmeyin. E, otesi çocuğunuzu gizlemeyin ve rahatsızlığını sosyal çevrenize çekinmeden bildirin. E, çocuğunuzu toplumdan soyutlamayın. Normal bir yaşam sürebilmesi için sosyalleşmeye ihtiyacı var çocuğun. E, çocuğunuza hem özel hem de normal davranın. Sabırlı olursanız sizin tepkilerinizi algılayabilecek ve karşılık verecektir. Çocuğunuz için vakit kaybetmeden en uygun özel eğitim programını seçin. Çünkü onun için en yararlısı ve onu geliştirebilecek en uygun program bu özel eğitim kurumları ve rehabilite edilecek yerler. Efendim, çocuk dendiğinde aklımıza neşe, canlılık, bitmek ve tükenmek bilmeyen bir enerji geliyor. Genellikle çevremizde bu tip çocuklarla karşılaşıyoruz ve onların oyun ve hayal dünyalarını, Hayretler içinde seyrediyoruz öyle değil mi? Aslında çocukları sevimli ve cana yakın yapan bu özellikleridir. Ee, ancak e, çevresinde olup bitenlere karşı ilgisiz, duş dünya ile bağını koparmış, kendi dünyasında yaşayan çocuklarda olmaz değil. işte bunlardan bir tanesi bu otistik çocuklar. Ee, bu çocukların en belirgin özellikleri sosyal ilişki kurmada yaşadıkları güçlükler. Ee, bu nedenle Bebeklik dönemi sonrası toplum içinde bu çocukların e, hemen fark edilmesi mümkün. E, etraflarında e, örülü o kalın duvarı aşmak hatta bir pencere olsun açabilmek için hayli zorlanacağınız bu çocuklara hepimiz e, bir isim verdik. Daha doğrusu tıp dünyası psikoloji dünyası bir isim verdi. Dedi ki otistik çocuklar. E, biraz önce bahsettim size otizm nedir diye ama e, otizm tekrarlayalım. Konuşma ve sosyal ilişki kurmada gecikme ve normalden sapmayla karakterize gelişimsel bir hastalık. E, genel anlamda otizm çocuğun kendi dışındaki dünyanın gerçeklerinden uzaklaşıp kendini, e, öz, kendine özgü bir dünya e, oluşturması demektir. E, bu çocuklar ayrıca dış dünyaya pencerelerini kapatıp çevrede olup bitenlere ve insanlara karşı ilgisiz bir hayat sürerler. Hepimiz buna örnek çocuklar görmüşüzdür çevremizde. Otizm e, erişkin yaşta şizofreni hastalığının belirtilerinden biri olarak da görülse de e, asıl hastalık olarak başlaması e, 3 yaşından önce oluyor. Bu nedenle hastalığa önceleri erken bebeklilik otizmi adı verilmiştir. E, belirtiler bebekliğin ilk e, birkaç ayında başlayabileceği gibi 3 yılı aşmayan, ...normal gelişim döneminden sonra da başlayabiliyor. Ee, hemen tekrar ben e, e, sizlere vurgulamak istiyorum. E, otistik, otizm daha doğrusu bir hastalık değil midir, hastalık mıdır sorusu... ...hala gündemimizde, günümüzde tartışılmakta tam kesin bir cevap verilmiş değil. Ama biz bunu bir hastalık olarak kabul edersek... ...ben size biraz önce de bahsettiğim gibi hep hastalık olarak kabul e, bahsediyorum. Ama bu tam tamına bir hastalık değil... Ama bu nedir? Bunun neyin içine girmektedir? Bilemiyoruz. Onun için e, size bunu hatırlatmak istedim. E, normal olarak yeni doğan bir bebek hayatın ilk haftalarında çevresine karşı ilgisiz, otistik bir dönem içindedir. Ancak bu dönem e, çok kısa sürüyor ve günler geçtikçe bebeğin çevreye ve insanlara karşı ilgisi artıyor. Böylece e, sosyalleşmenin ilk adımları at atılmış oluyor çocuklar. Otistik çocukların e, çoğu Normal sayılan ve çok kısa süren bu dönemi bir türlü aşamıyor ve dışa açılamıyorlar. Annesini gördüğünde karşısında kimse yokmuş gibi tepkisiz kalan ve adeta e, bir gülücüyü dahi esirgeyen bu çocuklar dikkatli bir gözlemci tarafından hemen fark edilebilir. E, genellikle bebekliğin ilk 2-3 yılı içinde otizme ait belirtilerin başlaması mümkün. E, nadiren bu belirtiler daha genç yaşlarda da başlayabiliyor. Otizm belirtileri çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine göre çok farklılıklar gösterebilir. Bebekliğin ilk dönemlerinde annelerin ilk fark ettikleri çocuğun diğer çocuklara nazaran daha az güldüğüdür. Annenin bedensel teması, çocuğunu kucakla, kucaklaması ve öpmesi her çocuğun arzuladığı bir işlev olmasına karşı bu çocukları rahatsız ediyor. Adeta sevilmekten hoşlanmaz Ve sevilmeye tepki gösteriyorlar. E, otistik çocuklarda görülen bazı davranışsal ve duygusal belirtiler e, diye ben size bahsedeceğim ama isterseniz bir müzik arası verelim. Ondan sonra da devam edelim e, otistik ve e, bazı davranışsal bozukluğu olan çocuklarda neler görülüyor onlara. Efendim sırada çok güzel bir parçamız daha var. E, Melike Demirağ var. Hadi canım sen de. Otizme e, 3 yaşına kadar psiko e, sosyal gelişimi normal çocuklarda sonradan e, otistik belirtiler görülmeye başlayabilir. E, otizmin ise 3 yaşından önce başlaması gerekmekte. E, geç başlayan otistik durumlar ayrıca değerlendirilir. E, otistik çocuklarda konuşma gelişiminden bahsedelim biraz da. E, konuşmada gecikme otizmin ilk belirtilerinden biridir. E, ailelerin hekime başvurma nedenlerinin... Başında da konuşma gecikmesi geliyor. Otistik çocukların bedensel gelişimleri normal olmasına karşın konuşmaları geridir. 5 yaşına gelmiş otistiklerin ancak %50'si tek kelimelerle konuşabilmekte. Konuşma gecikmesi yanında duyduğu sesleri tekrarlama, ters cümleler kurma ve kendisinden o diye bahsetme gözlenebilir. Bunlar önemli vurgular. Örneğin. İsmini söyle o da ismini söyle diyerek söyleneni tekrarlar. Ben su istiyorum yerine o su istiyor ya da ismini söyleyerek Ali su istiyor der. Konuşmayı ilişki kurmaktan çok ihtiyaçlarını karşılamak için kullanır e, otistik çocuklar. Onların sosyal ilişkilerine baktığımızda erken dönemde bu bebeklerin daha az güldükleri fark edilir dedim biraz önce zaten. Bir diğerde bedensel temastan, okşanmaktan ve kucağa alınmaktan hoşlanmazlar. Çevredeki insanların yüzleri ilgilerini çekmez. Göz göze gelmekten kaçınırlar. Göz kontağı kurabiliyor mu diyebilir bazen doktorlar. İşte bundan kaynaklanıyor. Yani göz göze gelmiyorlar. Gözlerini kaçırıyorlar. Anne ve babalarını diğer insanlardan ayırmaları oldukça geç. Geç oluyor. Çevredeki insanların görünümleri, giysileri dikkatlerini çekmez, Dışarıdan izinildiğinde adeta çevrelerinde kimse yokmuş gibi davranırlar. E, yatakta uzun süre bırakılmaya ve uyanıkken yalnız kalmaya tepkisizdirler. E, yaşları ilerledi ilerledikçe de anne babalarına bağlılıkları yaşla uyumsuz e, şekilde artıyor ve ayrılıklarında da yoğun sıkıntı yaşanıyor. E, ana babanın seslenmesine karşı yanıt vermemeleri nedeniyle çoğu aile çocuklarının sağır olduğunu bile düşünebiliyor ve doktora gidip, çocuğumuz sağır mı acaba işte bazı sıkıntılar yaşıyoruz diyerekten e, bu şikayetlerle gidip ama başka bir e, tanıyla geri dönmüş oluyorlar. İnsanlara olan yaklaşımları adeta cansız bir nesneye yaklaşım gibidir. Davranış ve tepkileri çevreden gelen uyaranlardan çok kendi içsel uyaranlarına göre biçimlendiğinden çevre tarafından acayip tuhaf olarak değerlendirilir bu çocuklar. Konuşma ve dil gelişiminde Ee, eklemek istediğim bazı konular var. Otistik çocukların en dikkat çekici yönleri konuşmadaki gecikmedir diye bahsetmiştim ya sizlere. Motor gelişimleri çoğunda e, normal olmasına yani zamanında oturup zamanında yürümelerine karşın dil gelişimleri ve konuşmaları oldukça geri. 5 yaşına geldiklerinde sadece %50'si, tek, e, %50'si çocukların %50'si tek tek kelimelerle konuşabiliyor. E, daha ileri yaşlarda da ...konuşmaları düzgün değil, e, konuşma ilişki kurmaktan çok ihtiyaçların giderilmesi için kullanılıyor. E, karşısındaki kişinin söylediklerini tekrarlama ya da yeni kelimeler uydurma şeklinde konuşma bozukluklarına rastlayabiliyoruz yine bu çocuklarda. Konuşmaları mekanik ve monotondur, e, bazı kelimeleri arka arkaya tekrarlarlar, bu nedenle de ilişki kurabilmek onlarla oldukça zordur. Özel davranış biçimleri nelerdir? Ee, bunu da yine bir müzik arasından sonra e, size aktarmak istiyorum. Yıldırım Gürses söylüyor, ''Affetmem asla seni.'' Ateş olup yaksanda da Bonca güller ah olup baksan da Affetmem asla seni Ateş olup yaksan da Bonca güller taksan olup baksan da Affetmem asla seni Somaltın pekten şal olsa Bedeklerde bal olsa Affetme maslar seni yakı tüprü dal olsa Ali pekten şah olsa Pedeklerde bal olsa Affetsme mas seni San çöllerde Afetme masla seni Şarkı olsan dillerde Onca olsan günlerde Leyla olsan çöllerde Afetme masla seni. Al ipekten şan olsak Petekler de bal olsak Affetməm asla seni Yakut yükrədən olsak Affetməm Al ipekten şan olsak Affetməm olsa, Petekler de bal olsak Affetməm seni Affetmem asla seni, affetmem asla seni. Otisli çocuklara devam ediyoruz. Özel davranış biçimlerinden bahsediyordum. E, çeşitli şekillerde ama tekrarlayan hareketleri vardır. Heyecanlandıklarında, sevindiklerinde hızlıca kollarını sallarlar ve ellerini çırpmaya başlarlar. E, kendi etraflarına dönmeleri ve ayak parmakları üzerine yürümeleri... Tipik onların e, örnekleridir. Tek ayak üzerine zıplarlar. Bir odada köşeden köşeye koşuştururlar veya defalarca aynı yere yükülebilirler. E, eşyaları koklayarak tanımaya çalışırlar. Dönen cisimlere karşı ilgileri büyüktür. Oyuncakları ve e, cisimleri genellikle döndürerek oynarlar. E, değişime karşı dirençleri ise e, bu çocuklar hayatlarını adeta tekrarlar üzerine kurmuş gibidirler. Hayatın Tabi akışından her türlü ayrılışa ve değişime karşı büyük bir direnç ve tepki gösterirler. Ee, örnek verecek olursak yemekleri hep aynı şekilde hazırlanmalı. Masa hep aynı düzende olmalı. Bakkala hep aynı yoldan gidilmelidir gibi. Ee, evdeki eşyaların ya da yerlerinin değişimine itiraz ederler. Değişime karşı bu direnç bazen ailenin hayatında dayanılmayacak kısıtlamalara varacak derecede olabiliyor. Ee, bazı bu tip çocuklar bir de Bazı nesneleri aşırı bağlanırlar. Ee, normal çocuklarda belli bir yaşa kadar sevdikleri nesnelere aşırı bağlılık gösterebilirler. Örneğin yatarken bebeklerini yanlarına alırlar. sokakta oyuncağı elinde dolaşırlar. Ee, otistik çocuklarda bu oluşum ileri yaşlarda devam ediyor. Ee, bu çocuklar daha çok gazoz kapağı, poşet, kola kutusu gibi şeyleri biriktirirler. Ve hiçbirinin kaybolmasına e, tahammül edemezler. Bunları devamlı yanlarında taşımak isterler. Bir de bu tip çocuklarda ani, ani duygusal tepkiler görülmekte. Özellikle günlük hayatlarındaki değişikliklere karşı ani yersiz ve aşırı tepkiler verirler. Uygunsuz gülme, ağlama, öfke ve sevinç nöbetleri ya da kendini ısırma, başını duvara vurma gibi zarar verici davranışlar olabilir. E, bu belirtiler de birlikte otistik çocuklarda diğer gelişim bozukluklarında da görebileceğimiz aşırı hareketlilik, altını ıslatma, altını kirletme ve uyku problemleri görülebiliyor. Şimdi e, bu otistik çocukların zekalarından biraz da bahsetmek istiyorum. E, tabii ki e, otistik çocuklar içinde zekaca geri olanlar olduğu gibi normal hatta üstün zekaya sahip olanlar da olabiliyor. Ancak bu çocuklarda ilişki kurma güçlüğü olduğundan uygulanan zeka testlerinde başarılı olma oranları düşüktür. E, dolayısıyla... Zeka geriliği olanlarda bunun ne kadar yapısal, ne kadar e, otizme bağlı ilişki kurma zorluğundan dolayı gelişen bir gerilik olduğu e, günümüzde hala tartışılmakta. Yine de bu çocukların önemli bir kısmında zeka düzeyinin düşük olduğu e, düşünmekte e, fayda var. Evet, sırada sizin Aksu var. Ne ya? Akla sada söz ziletim Gizilemez derdini Giziledes göz ziletim deli gibi sevdimi İçimde bir sevinç VAR ağ Yıllardır tatmadım Bir burukluk bir fecaat Düşüncem var Bir duygu kasırgası bu Sardı bütün bellimi Karşı koymak neye yarar Ne kavga, ne ümitsizlik Ne anlaşan insancıklar Ne de başka düşüncem var Bir duygu kasırgası bu Sardı bütün bellimi Karşı koymak neye yarar Sabır yanında Aklım yapma diyorsa da gönlüm bir kez düştü aşka Şimdi de söyleseler aşka yürü bilinen Şu yalan dünya Ne kavga ne ümitsizlik ne anlaşan insancıkla ne de başka düşüncem var Bir duygu kasırgısı bu sardı bütün beni karşı koymak ne yarar Otizmi ve otistik çocuklara devam ediyoruz hayatın pusulasında programımızın yavaş yavaş sonuna da gelmekteyiz. Ben konuyu tekrar bir şöylece toparlamak istiyorum. E, otistik çocukların aile tarafından hekime ilk getirilme nedeni genellikle konuşmalarındaki gecikmedir. E, oysa daha ilk yıl içinde çocuğun dış dünyaya kap e, kapalı olduğu ilgili bir anne tarafından da fark edilebilir. E, kendisiyle dış dünya arasında kalın bir duvar olan bu çocuklar annelerinin gösterdiği sevgi ve ilgiye adeta kayıtsız kalıyorlar. Bir annenin bunu fark etmemesi mümkün değil. Ancak çocuğuna karşı ilgisiz ve sevgisini gösteremeyen anneler tabii ki bu bozuk gidişi anlamayabiliyorlar. E, büyük çoğunluğunda zeka düzeyi normalin altındayken ancak %10 ile %20 kadarı e, normal ya da e, normalin üstü zekaya sahiptir. E, fakat zekadaki bu geriliğin uyum güçlüğünden mi kaynaklandığı yoksa gerçek gerilik mi olduğu e, hala günümüzde tartışılıyor. Müziğe ve matematik işlemlerinin bazılarına özel yetenekleri var bu çocukların. Bunu da unutmayalım. E, hastalığın görülme sıklığı yaklaşık 10.000'de 4'tür. Erkeklerde kızları oranla daha sık rastlanır. E, önceleri sosyoekonomik düzeyi yüksek olan ailelerin çocuklarında sık görüldüğü ileri sülülse de e, sonraki araştırmalar bu görüşü desteklemiyor. E, otizmin gelişimsel bir hastalık olduğu düşünülmekte ve nedeni konusunda araştırmalar hala devam ediyor. E, yaygın gelişimsel bir bozukluk olan otizmin nedenleri henüz kesin olarak bilinmemekle beraber e, epilepsi ve zeka geriliği gibi durumlarla birlikte e, bulundukları için riskinin yüksek oluşu, nedenin biyolojik olabileceği konusunda ipuçları vermekte. Kardeşlerin üzerinde yapılan araştırmalar genetik yani kalısal geçişin önemli olduğunu göstermiştir. Uzun yıllar otizmin nedeni olarak e, anne bebek arasındaki iletişimsizlik konu edilmiş ve Bu çocukların annelerine çocukla duygusal ilişki kurmada yetersizliklerini anlatmak için e, buzdolabı anne yakıştırması yapılmıştır. Ancak daha sonra e, aynı anne babadan doğma diğer çocuklarda benzer sorunların olmaması ve tüm otistik çocukların annelerinin de buzdolabı anne modeline uymaması bu görüşü destekleyen verilerin yetersiz kaldığını göstermiştir. E, otizmin ensefalit ve e, farajil X sendromu Feni, e, Fenik ketonüri ve doğumsal kızamıkçık enfeksiyonu gibi bazı tıbbi durumlarla birlikte daha sık görülebilmesi ve bu çocukların yaklaşık %25'inde epilepsi nöbetlerinin bulunması e, otizmin nedenini nörobiyolojik alanda arama zorunluluğunu gündeme getiriyor. Nedeninin kesin olarak bilinmemesi e, tedavi yaklaşımlarını sınırlamakta. Tedavinin ilk ve önemli aşaması ailenin hastalık hakkında yetere, e, yeterince doktor veya işte e, özel yetkili kişi tarafından bilgilendirilmesidir. Mutlaka ve mutlaka e, aile bu konuda bilgilendirilmeli. Oldukça zahmetli ve sonucun o kadar da berrak olmadığı bu süreçte gerek tedavinin devamını sağlama, gerekse tedavi için aktif rol almada e, ailenin uyumu kaçınılmaz bir gerekliktir. Sabırsız davranan, hastalığın gerginliğini üzerine atamamış ve ...beklentisi yüksek anne ve babaların işbirliği yapması oldukça güçtür. E, hastalığa özgü ilaç henüz bulunamamasına karşın bazı ilaçların özellikle dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik, huzursuzluk, e, hırçın davranma ve uykusuzluk gibi belirtileri yok etmede faydalı olduğu biliniyor. Bu nedenle ilaç sıklıkla bu çocuklarda kullanılabilir. Efendim e, bir müzik arası daha verdikten sonra yine devam ediyoruz programımızda. Belkıs Özener söylüyor... ...devemedim karagözlüm... ...söyleyeceğim ilk şarkıyı... ...mutlu insanlara adıyorum... ...bu şarkının benim için tatlı acı hatıraları vardır... ...aşkın ne olduğunu ben bu şarkıyla öğrendim... ...saadeti bu şarkıda tattım... ...bir şey daha öğrendim bu şarkıyla... Her şeye sahip olmak isteyen elindekini de kaybediyor. sonuna geliyoruz. E, konumuzu yani otizmi şöyle bir toparlayacak olursak e, sizlere iki konuda e, bilgi vermek istiyorum. Özetlemek istiyorum bu e, durumu. Önce otistik çocuklarda dikkat çekici özellikler ve diğeri de otizm tedavisinde anne babanın rolü. Bu çok önemli çünkü. E, otistik çocukların dikkat çekici en büyük özelliği ne demiştik? Birincisi kendisinin çevresinden uzaklaştırma ve kendi dünyasında yaşaması. Cansız nesnelere insanlardan daha fazla ilgi göstermesi. Sebepsiz gülmesi veya ağlaması, söylenen sözleri anlamsızca tekrarlaması, biraz önce bahsettim yine söylüyorum konuşamaması, konuşmakta zorluk çekmesi, tek tek kelimeler kullanması, cümle içinde kelimeleri yanlış yerlerde kullanması, anlamsız yeni kelimeler uydurması, göz göze gelmekten ısrarla kaçınılması, yani bunu tabii ki bilerek yapmıyor ama çocuklar, otistik çocuklar hiçbir zaman göz temasında bulunmazlar. Kucağa alınmayı beklemezler, değişikliklerden kaçınırlar, arka arkaya anlamsızca bazı hareketler tekrarlanır. İşte sağa sola yaylanma gibi, sallanma gibi, öne arkaya, e, hafıza, müzik ve okuma gibi alanlarda garip becerilerin olması. Bu durumlarda çok başarılıdırlar, e, özellikle müzik alanında. Kendine zarar verici hareketler, dış uyaranlara yani ışık ve ses gibi anormal cevap verir. E, belli nesneleri aşırı bağlanma ip parçası gazoz kapağı gibi diğer çocuklarla ilişkiye girememe aşırı korkulu ve tedirgin bir hal içinde olma. Bunların hepsi bir çocukta varsa yani hepsi demeyeyim de tabii bir kısmı çocuğunuzda bulunuyorsa ve hemen derhal bir doktora gidip onun tarafından yönlendirilmeniz gerekir. Anne ve babalara düşen görev nelerdir? Otizm tedavide hekim ve aileyi oldukça uğraştıran bir hastalık. Bunu hepimiz biliyoruz. Ailenin tedaviye aktif katkısıyla sabırlı ve özverili çabaları sayesinde çocuğun kapalı dünyasına girmek mümkün olabiliyor. E, otizm tedavisi hayatın her alanda devam etmelidir. Bu nedenle ailenin tedavi ekibiyle çok iyi işbirliği yapması ve evde de tedavi programını yürütmesi gerekiyor. E, ancak ailenin hastalığın sonucu hakkında karamsar ve inatsız olması tedavinin girişini olumsuz yönde etkiler. Aile çabalarının sonuçsuz kalacağı gibi bir önyargı ve umutsuzlukla tedaviye başlarsa sonuç almak mümkün olmaz. Şurası unutulmamalıdır ki tüm çabalarımıza karşın olumlu yönde ilerleme gözlenmeyen olgular da vardır. Bu nedenle tedavinin başarısız kaldığı durumlarda ailenin suçluluk duygusuna kapılmamız gerekmekte. Ee, efendim bir müzik arası daha sonra ardından yine burada olacağım. Rana Ağla gösteriyor. 디비디비다 Davaların da ibadə, da, ibadəm var Korkuyorum kaybetmekten Eski yalnız günlərə dönməkten Sensiz dünyam sanki bomboş Kartlar anlaştıkça hayat ne hoş Gel uzat ellerini, kapatma gözlerini öylesin o gözler bana beni hala sevdiğini saklama sevdiği saklama benden Sensiz yaşamak var ya daha zor inan kiöl Canlarım bi var da bi varam ba kaybetmekten eski öz günlere dönmekten sensiz DÜNYAM sanki bu hoş canlar hayat ne hoş Gel uzat ellerini kapatma gözlerini O gözler bana beni hala sevdiğinin Saklama sevgini, saklama benden Sensiz yaşamak var ya daha zor inan ki ölümdür Otistik çocuklarından bahsediyoruz. Benim size önereceğim tek şey asıl üzerine durulan tedavi yaklaşımları, davranış programları ve eğitimdir. Amaç önce çocuğu içinde bulunduğu otistik durumdan çıkarıp ilişki kurabilmesini ve sosyalleşmesini sağlamaktır. Efendim bir programın daha sonuna gele geldik. Gelecek hafta yeni bir konuyla yeni bir haftada görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kendinize çok iyi bakın ve programımızın sonunu boniyemden çok hoş bir parçayla kapatıyoruz. Rasputin. hayatın pusulası Hazırlayamayan Esra Hanım'a verdi.